Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu ümmetin üstünlüğü Peygamber Efendimiz o kıyamet gününde gelip durur günahkar ümmetinin önünde. O an hakta Teala'dan şöyle bir nida gelir. Ey Habib! Ümmetini al ve hesaba getir. O zaman esabiyle, alim ve velileri ileri sürer hemen şehit ve salihleri. Rabbimizden bir nida gelir ki, ya Muhammed, ümmetinin tamamı bunlardan mı ibaret? Mutileri getirdin, hani nerede asiler? Alimleri getirdin. Peki nerede zalimler? Sen namaz kılanları getirdin buraya hep. Peki kılmayanlar nerededir şimdi acep? Arz eder ki, Ya Rabbi buyurduğun gibidir. Ama onlar yine de seni bir bilmişlerdir. Onlar puta tapmadı, sana şirk koşmadılar. Tevhid üzre olup küfürden hep kaçtılar. Bağışla suçlarını, iş bu imanlarına, layık görme onları cehennem azabına. Rabbimiz buyurur ki, ey benim peygamberim, ümmetinin hepsine şefkatim çoktur benim. Ümmetini kendime eylemişim muhatap, onun için sorarım onlara bugün hesap. Onlarla söyleşmeyi sevmeseydim eğer ben, hep cennete koyardım, hiç hesaba çekmeden. Bir günde Mikail ile Cibril aleyhisselam, Resulullah'a gelip verdiler önce selam. Sonra Cibril, Resul'ün sarılıp örtüsüne, sevgi ve muhabbetle öpüp sürdü yüzüne. Sorunca Resul bunun hikmetini Cibril'den, Mikail izin alıp arz etti şöyle hemen. Cebrail gelmek için huzurunuza sizin, Allahü Teala'dan istedi çokça izin. Melekler kendisine sual ki, çok izin istemenin sebebi nedir peki? Dedi ki, ben aşıkım ona canı gönülden. Ve hiç duramıyorum kendisini görmeden. Yine Resul-i Ekrem, dünya ve ahirette, herkes için rahmet ve berekettir elbette. Rahmetinden herkesin olur istifadesi. Hatta kafirlere de ulaşır faidesi. Şöyle ki, azapları verilmez dünyada pek. Yani tehir edilir ahiret gününe dek. Nitekim bu hususu Allahü Teala da açıkça beyan etti Habibine Kur'an'da. Buyurdu, bulundukça onların içinde sen, hürmetine onlara hiç azab eylemem ben. Bir günde bir Arabi gelip Efendimiz'e, dedi, ya Resulallah, bir sualim var size. Öteki ümmetlere nispeten bu ümmetin üstünlüğü acaba nasıldır? Bir lütfedin. Buyurdular ki, benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm nasılsa öyledir bu da aynen.